Herkese merhaba. Yeni bir yayın dönemiyle beraber yeni bir programla karşınızdayım. E, programın adı yayınlarken kullandığımız üzere bazı şeyler ve önümüzdeki bütün programlar boyunca bazı şeylerden bahsedeceğiz. Ben genel olarak host olarak bulunacağım programlarda ve e, karşımda başka insanlar olacak çeşitli, onlarda bilgileri olan. E, o konular hakkında konuşacağız. Bu konu karakteresini mümkün olduğunca mimarlığın dışında tutmaya çalışacağım. E, tabii ki meslekten ötürü bağlanacaktır bazı noktalardan. Onu da mazur görününüz lütfen. E, i̇lk program için karşımda başka bir Magriso var. E, bu şekilde sizleri Magriso Zevzekliği ile tanıştırmış olacağız. <gülüyor> Kuzenin Rufat var. Hoş geldin Rıfat. Merhaba kuzen sevim ilk kez şey deneyimin galiba. Evet biraz heyecanlıyım gerçekten. <gülüyor> tiyatro deneyimin var. Yıllar süren öğretmenlik Tabii. ve oynama deneyimin var. Tabii. Seyircilerin karşısında bulundun daha çok ama. Evet fakat tiyatro radyo çok farklı şeylermiş. Neden? Ee, sanırım seyirci göremeyeceği insan şey yapıyor yani. Ulan ben kime neye konuşuyorum acaba şu an ne oluyoruz diye bir korku var. Bir delilik hali olabilir mi peki evet, bu radyozun? Kendimi, kendimi yemişim gibi hissediyorum. İyi ki buradasın Samim. <gülüyor> Ee, tek başına programı faydalanan insanlar da var, falanlar Saygı duyuyoruz. Evet, Açık saygı, saygı duyuyoruz. Yani. Ee, bugün neden paslayacağız Rıfat? Sen Hı? hazırladın bizi, güzel bir konu hazırladın galiba. Evet, biraz önce düşündüm ee, ve hazır hissediyorum kendimi. Çünkü çok işten bir insanım. Ee, kadınlardan konuşmak istiyorum. Kadınlardan konuşacağız. <gülüyor> Müthiş standart bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk program biraz hani şey ge yani. genel olabilir yani. O Yum, yumuşak olmadım biraz, yumuşak geçelim. Yumuşak geçelim. Yani He. çok sert e teknik konulardan bahsetmek He. istemedi herhalde. Gerçi kadınlardan konuşanlarken. Teorik olarak konuşuruz diye düşünüyorum. Evet, çünkü bir kitap görüyorum önünde. Evet, önümde bir kitap var. Josephine Danamın kadın galiba. Evet, kadın tabii <gülüyor> evet, ki. Feminist Teori isimli bir kitap var. Bu kitaptan biraz bahsetmek ister misin? Evet, sen okuyan bir insan olarak zaten <gülüyor> <gülüyor> sana hazırlıklı gelmek istedim. E, kitap, e, feminizmin genel olarak e, kollarından bahsediyor. Kollar evet. dediniz. Tabi kollar. Yani mesela ben size konu başlıklarını burada okumak istersem mesela. Hepsini e... okumayalım. Yok zaten <gülüyor> çok kork. Yani mesela istersen hızlıca için... geçeyim. <gülüyor> Biraz. Çok hızlıca geç. Aydın amacı liberal feminizm diyor, kültürel feminizm diyor, feminizm ve Marksizm diyor, feminizm ve freudçuluk diyor, feminizm ve varoluşçuluk diyor, radikal feminizm diyor. Son olarak da yeni bir feminist ahlak diyor. Altı mı yedi tane şey sanıyor Yedi yani. tane saygın. Yani, evet. hepsi ayrı ayrı. Evet. Savunucularım var bunda. Evet çünkü şeyin. biliyorsunuz sokak röportajlarında geçen gün beraber izledik. Evet. E, Filminiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, cadav gibi kötüdür, e, şudur budur. Sanki bir tekpe izin vermiş gibi öyle bir e, itip kalkmışlar ama aslında o, çok Cehalet bir sokak. Cehalet, sok fena sokak fena cehaletli. Sokak dedim mi cehaletli? <gülüyor> e Sokakta yani kötü pis fakir insanlar var, kokuyorlar, e, banyo lazım. Neyse, o ayrı bir konu. Metodur. biraz sert girdiniz. Ben biraz sertim sokaktaki insanlara karşı. Hep evde oturuyorum o yüzden. <gülüyor> evet mağarasında zaten Rıfat Beyle bir şey yapıyoruz. Pilot oturuyoruz <gülüyor> burada, <gülüyor> <gülüyor> eve çıktık beraber. O ba zaman bir pardon e zatlarım mağaraya çıktık. Mağaraya çıktınız <gülüyor> beraber. O zaman ufak bir şarkı arasıyla başlayalım. Hı hı. Devamında daha sert gireriz diye düşünüyorum. Ee, i̇yi dinlemeler. İlk program için aslında biraz riskli bir konu diye düşündüm. Niye? Feminizmden bahsediyoruz. İki tane erkek olarak. Hmm. Halbuki bir bayana söz versek, bayan şeyin iki nokta üst üste, yok şey, tırnak, <gülüyor> tırnak işaretleri arasında <gülüyor> <gülüyor> ee, daha iyi. Niye bir bay yani. bayan tırnak işareti içerisinde çağır Allah Valla bilmiyorum denk geldi ya evet. hmm, Anladım. Ama önümüzdeki programlarda olacaktır elbet. Yani pot kırmak şeyinde de elverişli bir konu yani. E çok bir tehlikeli, topik. çok riskli. Yani cesaret ister böyle konular. O da işte o yüzden beni diye tahmin ediyorum. <gülüyor> evet. Başka hmm. bir maliyel şöyle şey yükünü, tepki yükünü affletmeyi planladım. Hmm. E, feminizm aslında toplumu tam olarak e, hmm. yani fikir sahibi elbet ama bilgi sahibi mi onu bilmiyoruz. Hmm. Yani çünkü e, şey diyen var kadınların kendi kendini yönetmesidir diyen var hmm. kadınların <gülüyor> kendi yakışanı giymesidir diyen var hmm. ee, kadınların erkeklerden daha üstün varlıklar olduğunu hmm. savunanlar var hmm. ee, yani farklı farklı kolları var kimisi ben de galiba bu şeye biraz e, dahilim bu sınıfa hmm. bir hani bir çeşit ırkçılık gibi görüyorum çünkü aslında eşitliği hani kadın erkek eşitliğinden ...bahsetmek daha iyi. Hani kadınların daha üstün varlıklar olduğundan. Hani bu konuda... E, ...feminist teorisyenlerin dedikleri şeyler neler acaba? Anlıyorum. Peki ya bu toplumdaki farklı fikirler dedin biraz önce. Mesela e, senin bu şahsi fikrinin e, alt metinleri neler acaba? Onları düşünüyor musun? Ne var mesela? Yani. Ben alt metin... Gibi bir kavram üzerine düşünmedim çoğu o yüzden feminizmle de ilgili <gülüyor> alt mesleğim yok. Şey yok. Yok güzel bir gizgeç şey. yaptın o yüzden ben de hani e, belki o çerçeve'den şey yaparız diye düşündüm hani ne, nedir ne düşünüyoruz gibi. Bir de hani riskli kısmın büyük kısmını hani girişi sana bırakayım dedim de tepkileri <gülüyor> sen çek. <gülüyor> ben zaten rahat rahat konuştum diye. yok ya demirler kalksak ee, trene binmezdik yani. Bilmiyorsun sen bu arada. <gülüyor> trene biniyoruz diye. Ha, var Projeler var. Peki efendim, yani açıkçası şöyle, bu söylediklerine bir ilave yapabilirim, yani hepsini konuşabilirim. Ya hakim bir şey yok o zaman, feminizm budur Tabii. diyebileceğimiz bir şey yok o zaman yok. ortada. Yani hakim olmadığı gibi gerçekten çok farklı fikirler var, hepsi kafa açıcı. Bir yandan korkutucu fikirler de var, hani dediğin gibi hani bazı feminist akımlar, ...kadınların üstün olduğunu düşünüyorlar. Ee, bunlar işte radikal feministler, kültürel feministler falan bu tarz ayrımlar var. Okay. Ee, bunlar genelde hani erkeksiz bir dünyanın daha barışçıl, daha ilerlemeci olabileceğini konusunda fikirler götürüyorlar. Peki şöyle bir şey Hı -hı. söyleyeceğim. Yani e, kız arkadaşlarımın Hı -hı. veya çeşitli kadınların da kabul ettiği bir konu var mesela. Bir iş şirket Hı -hı. yönetim kurulunda... Hı -hı. E, 10 tane kadın olsa o şirket yürümez diye bir şey var hani e, Söyleniyor bu yani Ama işte bunu i̇şte o Erkek şimdi Erkekler bazı noktalarda benim etrafımda çevremde gördüğüm örnekler ve kendi yaşadıklarımda daha rasyonel ve Çözüme yönelik ve daha e, şeysiz He. Gurursuz demeyeceğim Daha subjektif Yaklaşabiliyorlar sanki Gerçekten... e, Bazı konularda duruma Hani Kadınların yaklaşımlarında böyle objektif durumlara rastlanıyor mu daha fazla erkeklere göre? Benim yaptığım saçma bir gözlem yani. Evet, Konuşmanızda not aldım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sizin özüm. psikolojik sorularınız var Sami Bey. <gülüyor> evet. Ee işmiş öyle bahsettiğiniz şey sanırım ya bu bu arada tamamen provokatif tabii tabii tamam konuşmaydı ee, bu yani keşke açıklamasaydınız <gülüyor> çünkü ben no. de <gülüyor> ses açacaktım ben dinleyicilerimize şey yap. evet tabii açıklanması lazım Ar evet. ya bu arada söyleyeceğimiz şeylerin çoğu e, şakayla karışık sadir alışiktir o yüzden çok fazla bize yüklenmeyin e, fakat şöyle bir durum var bu arkadaşlarınızın gözümü kısmen doğru olmakla birlikte e, bu toplumsal cinsiyet dediğimiz bir mevzu var yani hani e, belli başlı bu ataerkiliğin yüklediği bu bir takım kurallar ya da çerçeveler evet. Kadının üstüne yapışıyor. E, kadının üstüne yapışınca da bunları kendi konumlarında kullanmak durumunda kalıyorlar. Çünkü bu şekilde yetiştirilince mecburen evden başka bir şey gelmiyor. E, burada benim tek söyleyebileceğim şey aslında feminizme dair de hani ekstra olarak Tek taraflı yaklaşmamak lazım oluyor samimcim yani. Hani burada kadınlık meselesinin yanında bir de erkeklik meselesi devreye giriyor ama e, maskülenizm diye bir akım yok akımı yok yok çünkü ihtiyacımız yok zaten e, atalar kitin içinde olduğun için rahatsın yani rahatın yerindeken niye kendini akım etersin ki keyfin yerinde <gülüyor> <gülüyor> sen sadece bir şey karşı gelmek için akım etersin yani bir, bir şey karşı gelmek için akım etersin E tabii genelde akım dediğin şey yani avantaj yeni bir manifesto kaldı. öncülük gibi. yani evet öncülük, öncülük anladım evet yani o yüzden bu durumda e, kadınlarımız e, bayanlarımız, hanımefendilerimiz yani bu toplumsal cinsiyete maruz kalınca illaki bunu bize yansıtıyorlar. Aslında ben şey demek istiyorum. Yani burada kadının yaşadığı yiye, tınak şartı içerisinde eziklik hissiyatını neden erkeklerde yaşamıyor olsun diyorum. Aslında erkekler bazı dönemlerde yaşıyorlar bunu. Mi? yani mi? E, şeyden gireceğim. Hı -hı. Mesela ortaokul döneminde ve lise döneminde Hı hı. Aslında o da başka bir cinsiyetçilik sorunuyla birlikte işiyor. O da hani ibnelik. Değil mi? Işte, ne evet, biçim şey, erkeksin sen? Evet, ne biçim erkeksin sen? E, ay ibne gibi giyinme. Hı hı. Ona sarketler. İşte futbol mu şey yapmıyorsun? Keza ben mesela. Böyle, <gülüyor> <gülüyor> benim erkekliğim çok fazla sorgulanmıştı yani. Çünkü hiçbir zaman top oynamadım hayatımda. Estafıla. <gülüyor> Yo estafıla kim yoktu ben sevmedi. Ama yani şey e, hiç top oynamadım. <gülüyor> e, çok fazla, e, hep kızlarla... Baskı yedin mi? Çok, çok ciddi. Gerçekten. Tabii tabii, ciddi. Yani, hatta ben daha çok akeklerden ziyade kızlardan baskı yiyordum. Yani... E, mesela tabii, bu güzel, yeni bir paragraf tabii, aslında. Tabii. Yani diyorlardı ki, mesela sen niye top oynamıyorsun diyarıyla diyorlardı, hani niye bizde oturuyorsun sınıfta gibi. Biz yani. de moda konuşmaktan <gülüyor> <gülüyor> Yani Yani bende diyordum ki top oynamayı beceremiyorum ve keyif almıyorum. O yüzden de e, oturup muhabbet etmek daha doyurucu gelebiliyor. Yani sonuçta hı hı. testosteron halde bir ortamdansa güzel kızların yanında oturmayı tercih etmek de aslında Yatırım daha... Yatırıyor musun de aslında? <gülüyor> <gülüyor> daha güzel bir erkeklik çeşidi olabilir. Ama yani çok fena sonra yaşadım sonra. Arkadaşlık mertebesine çok fazla ilerleyince sonra adım atamamaya başlıyorsun. E o başka bir problem konusu <gülüyor> var. Friendzone diye tabir ettiğimiz. Evet. Yani şimdi e, burada dediğin gibi yani ortaokuldan tut, askerlikten tut bizim tabi Türkiye gibi toplumdan var. aşırı cinsiyetçi bir <gülüyor> olay var. Sen yapmış bir insansın evet. Ben yapmış bir insanım. Hı hı. Onunla ilgili gözlemlerime bir şarkı e, arasından sonra devam edebiliriz bence. Tabi sen küfürlü kısımları şarkı bak ya hemen anlat. Sonra daha uygun kısımları arkadaşlar yani paylaşalım. Post production döneminde evet, bir ve Ekliyorsun. <gülüyor> <Küfür gülüyor> <etmemek gülüyor> evet şey ekleyebiliriz, Tekrardan merhabalar, ee, şarkıya girmeden önce askeriyle cinsiyetçi söylemlerden ve e, kadınlara yönelik bazı söylenen şeylerden bahsedeceğimi söylemiştim. Ee, tabi full erkeklerin olduğu bir ortam değil aslında askerlik. Kadın subaylar, hatta kadın as subaylar var, uzman çavuşlar var mı bilmiyorum. As subaylar ve subaylar var tabi ve yine olar. hani standart prosedürle ilerliyorlar ve görev alıyorlar vesaire. Ama tabii bulunduğum yerde çoktu kadın asker. Ee, ve işte asker er yani herhangi bir şeyi yaparken paytaklık yaptığında veya marş söylerken böyle güçlü bir şeyle söylemediği zaman "Karı gibi çırıtmayın." Hı hı durumu oluyor. Mesela çok konuşulduğu zaman karı gibi çok konuşmayın oluyor. Ee, sakız çiğnerken yakalandığın zaman <gülüyor> karı gibi cak cak sakız çiğneme oluyor. Ya ve işte dediğim gibi bu insanlar aslında işte vatan bilinci ve tabii ki de aile dolayısıyla aile bilinci gelişmiş insanlar aslında ve hani evinde bakması gerektiği insanlar olduğunu farkında ve muhtemelen karısına ee, saygı duyuyor, değer veriyor vesaire olduğunu varsayıyorum. Ee, e, tabii tabii. A, a, evet. Ülkemizdeki bacı müessesesi. Hı, çok önemlidir. Ama işte buna rağmen bir aşağılama sembolü olarak veya ne bileyim ben? Sonuçta kadın askerler de var yani, şeyde ve daha azını yapmıyorlar veya daha azından sorumlu değiller. Hı. Yani işte burada kullanılan dil sanırım önemli. Yani mesela çok güzel bir örnek, mesela karı gibi. Dediğiniz zaman burada bir tanım ortaya koyuyorsun sonuçta biz gibi ki, gibi bağlacını diyelim. Dahi ee, de... anlamdaki gibi bağlacı. <gülüyor> <gülüyor> Ve tanım varken <gülüyor> yapıyoruz yani ne gibi abi karı gibi <gülüyor> değil mi özet geçmiş piçte karı gibi. Şimdi hmm. e, olay öyle olunca neyi tanımlamaya çalışıyorsun karı gibi diyince arkadaş kendisinden bahsetmeye çalışıyor yani erkek gibi olmayan nedir karı gibi demek oluyor yani burada aslında işte benim en çok değer verdiğim Feminist akımlardan biri kendimce tabii yani. E, Varoluşçu feministler. Bunu şey olarak söylüyorlar yani arkadaş kendisini var edebilmek için e, kendisini var eden insanları tabii güzel var etmek istiyor. Yani kötü Hı, bir şey yani? Evet yani çekin gördüğü, hor gördüğü, zayıf gördüğü, ezik gördüğü bir şeyi karşısına koyuyor. Yani kendi dünyasında. E, onu da tanımlayarak da kendisini yüceltmiş oluyor. Yani o yüzden karı gibi olunca da o zaman ben erkek gibiyim. Erkek de böyledir falan. E, sonuçta bir askerlikle yani Türkiye'de askerliği erkekler yapıyor sadece ve e, oradaki olay hani işte güçlü, dayanıklı, Aynen. uyumaz, yemez, sıçmaz, zevkli bir şey yapmaz vesaire hani Aynen. erkek yani. Tabii tabii taş start yani. yani. Onun zıttının aslında... Ya, bu, evet. Yani Zı... zıttı kadı gibi değil. cinsiyet olarak tanımlayamazsın ama orada arkadaş yani karşısında bir şey bulamayınca bocalamak için de e, tabii, cinsiyet koyuyor. En kolay tamam. hedef yani bu noktada. En kolay hedef. Ya sonuçta ama. bir de Sonuçta yani askere gelen çocuklar diyeceğim 19-20 yaşlarında çoğunluğu. Tabii. Hormonlar fena ya. Yani hormonların çalıştığı bir ortamda tehlikeli uyuyorsun düşünsene beynine testosteron zıplıyor orada spermlerine... Çok şükür, şükür sorun yaşamadık çok ha. fazla o konuda. Hangi badanda Haftada sorun Haftada iki banyo <gülüyor> vardı. <gülüyor> Aynen Banyoda hani şey... E, boşalt... su, su sıcak değil şeylerinden sonra su ısınınca bir sessizlik şey oluyordu. <gülüyor> Ne kadar bir sessizlik tartışılır değil mi ama? Baya sessiz çünkü herkes de hani sokak ya falan Hı -hı. başka şey. Ya o ses var. Yani. Evet. güzel. Yani ee, bir de şimdi kafa karıştıran şeyler var yani bilmiyorum. Mesela ben hala kafam karışık şu anlamda. Şimdi bu tabii ki bu e, arkadaşlar atıp tutuyorlar kadın hakkında ama ...illaki bunun kendi bağlanmasında beslenen bir yerleri olması lazım. Hani mi sen sordum ya altı metre falan. Ya yani burada <gülüyor> adamların en büyük yerde yani beslenen nokta biyolojik olsa gerek. Yani çünkü ya mesela atıyorum çoğunluğa vurduğumuzda tabii bu genel yani yüzde yüzde tamamlayamayız ama herhalde ağırlık taşınacaksa erkek daha ağır taşıyabiliyor gibi evet, genelde. Evet evet tamam kavanınız açılacaksa kavan <gülüyor> <gülüyor> duvara matkapla bir şey deneyecekse erkekler yapıyor evet. Gibi bu durum. Yani şimdi bu oradan beslenince bu biyolojik ayrımlar, ayrımlar bir aydan sonra işte dile yansıyor. hani güçlü erkek. Haa tabi. İşte kas da insan. Peki şey gerçek evet. o zaman hani biyolojik olarak erkeklerin kas yapısı kadınlara göre daha mı güçlü? Bunu kabul ediyor. Böyle bir Genelleme, genelde mı? diyebiliriz ama tabii yüzde evet. yüz dersek yine cehalete düşmüş olabilir tabii, yani. Tabi tabi. Evet. İstemiyor, sokakta Örnekleri bir, de var tabi. Sokaktaki de. insan olmuyor. Hiçbir kanından yani. da erkemedin mi? Yani. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet ama tabii gönüllüydü o. Onun ayrı bir program konusu olasındı. Evet o da üçüncü program konusu. Tabii. tabi. Şaka ee, e, bir yana yani şey var o zaman genetik yapısı da tabii. Yani. Evet. E şimdi bu genetik yapısı böyle olunca belki işte zaman içerisinde bu e, iş bölümü olmuş herhalde hani e, ağır işleri, ağır ya? yapacakmış Mesela de. ilk başta şey yansıtılıyor mesela Neandertal dönem Hı -hı. veya işte e, İngilizcesini biliyorum da Türkçesi. Lütfen İşte gideceğim. bu tabak çanak daha olmadan önceki avcılıkla Hı -hı. insanların beslendiği. Ee, daha tarıma geçmediği dönemde hı hı. acaba erkekler mi öldürüyordu hayvanları yoksa kadınlar da öldürüyor muydu? Veya biz hı. şu anda yansıtılan bize erkek daha güçlüdür e, parantez içinde mantığıyla ee, erkekler mi avlıyordu? Valla işte kadınlar da avlıyor muydu yani? Bana kalırsa zaten gene yani tamamen Veya o sözünü kestim antik dönemdeki, antik de değil aslında ondan daha önceye denk geliyor galiba. De. Eee kadın figürü günümüzdeki kadın figürüyle apayrıydı muhtemelen. Evet. Kıllı olabilirdi yani. Hı -hı. Erkek gibi kıllı olabilirdi aslında. E, e, tabii estetik şeyler tabii farklıdır. Evet kesinlikle. hani algılar. Aynen. Hani estetik algı var mıydı? Hani insanlar belli konularda rahatladıktan sonra temel yaşamsal faaliyetlerini Hı -hı. şey yapmaya başladıktan sonra rahatlıkla hayata geçirmeye başladıktan sonra aslında böyle dertleri ediniyor, edinmişler. Gibi. Ya evet. farklı bir konuya geçtin. Bu da önemli bir konu kıl konusu kesinlikle. <gülüyor> kıl konusu. Evet. Yani e, şimdi o dediğin gibi iş bölümünü bilemiyorum yani şimdi. E, tabii ki erkekler büyük genel olarak yatma. Şurada bir mağaradayken mesela şu mağaranın önünde gidiyordu kahve içim diyordur büyük ihtimalle avlanırken ama e, kahve olmayacak belki o da katılmış olabilir bir avlanmaya. Fakat kıl meselesi beni çok düşündürüyor. Abi. <gülüyor> sen atladın konuyu. Tamam. Ben atladım konuyu. Oraya geri geleceğim ama. Kıllı <gülüyor> okay. kılı takıldım çünkü. Kıl benim e, çözemediğim meselelerden biri kadın konusunda. Yani e, şöyle kesinlikle birisine kıllarını alsın diyem. Yani diye bir dağıtma içerisinde değilsin. Yani böyle bir durum yok. Ya yani öyle bir kafasından sopayla bu kıllar gidecek Ama buradan. sen kıllı biriyle Hah, işte seprumdan oldu mu bugüne kadar? Yani... Yani kıllı birilerden... Yani. Kazayla belki olmuş olabilir ama... <gülüyor> bir tacif olarak olmadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Değil. Neden? işte olmamış. İşte sorun bu. Tabi işte burada estetik bir şey oturmuş. Evet. Bu estetik görüş bana nereden oturdu? İşte ata mi? İşte bu gördüğümüz... Külü... Yani sen doğduğundan beri babaların... etraftaki yani babalar, amcalar, abiler vesaire... Hı -hı. Sakallı ve bacakları kıllı futbol oynayan... işte vücudun Hı -hı. çeşitli bölgelerinde, hani göğüslerinde, göbeğinde... Sırtın, da omuzun da vesaire kıl olan insanlar çok hep erkeklerdi yani. için teşekkür ederim. Yeterince haydi öyleymiş. Bütün herkesin gözünün de canlanması mı gördünüz? <gülüyor> ee, hep erkek tarafı oldu yani. Sen sonuç olarak biyolojik tarafımsınız bu. <gülüyor> <gülüyor> biyolojik olarak e, dişi yani erkek olarak doğan insanların çoğu dişilere yöneliyorlar biyolojik olarak çünkü üremen gerekiyor vesaire vesaire. Bu dişi falan da çok sakat laflar da bunlara ağızda bir şey. Ama herkes tut dişidir. Hayvanlarda evet. İnsanlarda da öyle. Öyle mi derler? Erkek dişi, ya yani hayır, erkek dişi adamınki kadın, bay bayan, hı hı. bey hanım, erkeğinki dişi ama yani. Tamam, Türkçedeki öyle. kullanımı değil öyle. Hı hı. Ama Fakat erkeğin an... karşılısı dişi yani. Tamam. Biz zaten bu programı normalde aslında Avrupalıları fan için yayınlayacağız, hazır olun. İngilizce çevirecek Hayır de. abi ben erkeğin karşılığı olarak <gülüyor> dişi derim yani, ne demin? Dersin canım, sen dersin. Sonuçta biz de düşünen hayvanız yani. Evet bir şekilde öyleyiz. Düşünen hayvan, e, yiyen hayvan, sevişen hayvanız. Hı. Ben sıçmıyorum ama. Sana yok diğer hayvanlar da sevişeceğim. Hı hı. Ben hayvan gibi sevişmiyorum <gülüyor> Bir de öyle var değil mi? Evet. Yani şey... Be, hayvan denmeyi kabul etmeyen insanlar var. Buyurun siz, ben konuyu <gülüyor> adlı bağrını kestim, evet. Yok o bambaşka bir konu. Peki kıl konusuna takılmıştı, sen yani kıl konusu, benim itiraflarda bulunuyordun. İtiraf var. <gülüyor> Ya şöyle benim zaten genel olarak bu konular üzerinde yani kadın erkekle benzeri Bak Kadın erkek diyorsun ama kadının şeyi aslında adamdır abi. Kadının neyi adamdır ya? Kadının zıttı adamdır. Erkeğin zıttı dişidir. Gramatik bir şeyden bahsediyorum. Bence dramatik bir konuya göreceğiz. Erkek kadın demeye devam et. Ben şimdi öyle diyeyim. İsterseniz düzeltmek için telefon alabiliriz konuk şu an. Canlı yayın olmayacak bu. Öyle mi? Başta bir canlı yayın olursa bir gün. Ha öyle yaparız. Ben arayayım istersen şu an kızla. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız kalmayalım. Olabilir. Evet. Ya... E... Aslında şey olabilir. Hı. Birisini arayabiliriz. Ha bu konuyu duyduğumuzu... Spinker'ı şeyimiz... alırız ve o olur diye düşünüyorum. Tamam son İstiyorsan... da sonraki şarkıdan şey yapalım. Ceren'in de konuyu. Şarkıyla mı devam edelim? Şarkı... Yok ayrıca değil Bu telefon mezarasını Şarkıya şarkıyla düşünürüz. Evet. konusunda geri dövünüz ya Yani şöyle bir durum var. Yani... E... Bu kadınların haklı mücadelesinin içerisinde biz de e, erkekler olarak cinsiyetten bahsediyoruz biyolojik olarak erkekiz ya, ne yazık ki e, böyle bir ayrımın içerisinde e, her konuda evet evet evet derken kıl konusunda biraz sessizce uzaktan izliyorduk <gülüyor> <gülüyor> işte bu noktada kendimi kötü hissediyorum yani bir yerde ihanet ediyormuşum bir davayı e, bu bağlamda işte bunu nasıl çözeceğiz ben mesela bir kaç kadın arkadaşımla konuştum onun haricinde yani kadın arkadaşım olmakla birlikte e, ...Türkiye koşulları içerisinde aktif feminizm e, görüşü içerisinde yaşayan arkadaşlara da sordum. Evet. E, onlar da hani bu konuda aralarında konuşuyorlarmış yani. <gülüyor> aralarında. Aralarında <konuşuyormuş>. Tamam. <gülüyor> evet, e, ve hani... E, ...kimisi, ben pek inandırıcı bulmadım, ben bırakıyorum falan filan. Ben bazen de kesiyorum hani falan diye ne oldu? Mesela bacakları için. Tabii ya bacak, büyük keza. Ki kendisini öyle görmedim, söyledi. <gülüyor> Söz de bu. Kimisi, yani ben hani benim de senin nasıl estetik algın böyle gelişmiş dedi. Çok güzel bir olgun cevap Yani senin estetik algın böyle geliştiği için zaman içerisinde. Benim de estetik algım böyle gelişti. Ben de kendi kıllı görmek istedim o yüzden. Yani kendim için yani erkek için Kendimi beğenmiyorum o zaman gibi bir şey. Anladım çünkü özgüven her şeyin başı. Değil mi? Yani... Nasıl Yani kendine insanın kendi beğenmesi ha, toplumda evet. iyi bir noktada olması için kendi beğenmesi gerekiyor aslında. Evet ama bu ne kadar dürüstlük bilmiyoruz burada yani kendini Hı. beğenmek için yoksa başkalarının beğenmesi kendini beğenme beğenme Öyle olmayı iyi olmayı. hissediyorsa ya ama şöyle düşün abi, evde tek başına ne kadar kendi beğenecek pozisyonda oturuyorsun ve tamam da görüntü kesin. Yani evde sürekli oturduğun süreç bir gün, iki gün, hani bilemedin üç gün en sonunda dışarı çıkıyorsun. Ama yani. düşün, kendi beğenmenin koşulu başkasının seni görmesi en niyetinde. Sen şöyle düşün, 7-24 evde oturduğunu düşün samimi yani, birbirimize yemeyelim burada. Nasıl otursun, eşyopmanla <gülüyor> e, saç sakal birbirine girmiş ve ağzından sadece akarak oturuyorsun yani. Yani bu bağlam, Ben öyleyim aslında. <gülüyor> yani bu noktada hani ne zaman kendini beğenmek? Yani sokağa çıkarken ha ulan üstüme bir Ya ama içindim. bir şey diyeceğim. Sonuçta ben belli aralıklarla dışarı çıktığım için Hı -hı. yine de kendime yani. baktığım bir nokta var yani ve o üç günde belli bir esneklik payım var ve o pay içinde ileri geri gidiyorum. Tam o esneklik payında kendini ne oluyorsun koruyorsun yani? yani tamam ama esneklik payın belli. Şeyde de öyle. Ama sokağa çıkıyorca başlıyor kendine bakmak. Tamam ama sokağa çıkmadın... Askerde mesela kendine kadar bakıyordun, ne kadar umursuyordun? Askerde zorunlu olarak zaten sokak tıraşı oluyorsun. Ayrıca başka ellerin de tıraşını oluyorsun. Çünkü sağlık, terliyorsun öyle. ve bir sürü erkek e, var ve e, öyle bir yaklaşım da vardı. o tamam sağlık ve zor bahsetmiyorum. Estetik algı olarak giydiğinin ya da nasıl göründüğün ya da saçın tamlar zorunlu kesiliyor da umursamakla ilgili bir şeyler bahsediyor. Ki orada başka erkekler de var, göz var ama. Yani şu, şu an garip bir soru sordun. Niye garip bir soru sordun? Yani? yani ben sadece şunu sormaya çalışıyorum. Şimdi e Sonuçta sen kızların önünde, sevgilinin önünde vesaire evet. evde eşofmanla oturmuyor musun? Oturuyorsun. Ya, oturuyorsun ama, ama dışarı eşofmanla çıkılmaz o paspal bir görüntüdür yani. İşte bundan bahsediyorum ben de. Ya bu başka bir konu ama. Başka bir konu değil işte. Kadınlar da bu nokta zaten. E kadın kadınlar da eşofmanla çıkıyor bir sürü. E ha. Maliyajlı e arkadaşlarımız kötü, çıkıyor. Eşofman kötü bir şey diye düşünmüyorum yani. <gülüyor> Ama şöyle bir durum var. Kadınlar bu arada hani sadece açık arkadaşları için giyinir, süslenir, kıllarını alır gibi söylem içerisinde değilmiş. Şunu Kadın sokağa çıktığı zaman ya da erkek keza sokağa çıktığı zaman görünür bir malzeme oluyor yani kendini bir şekilde e, piyasaya sürüyor yani. Evet. Ya yani bu ille çift kişiye kişilere çıkacak bir piyasa ürün olarak değil mi? Yok mesela yani. mason toplantılarında erkekler hep mesela mesela... kol düğmesi falan takıp gidiyorlar. Yani. Evet sen mason muydun bu arada? Yok ben değilim de şeyde var. Yakınca evimde var. Bir arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaşım. <gülüyor> tamam anlıyorum. Şimdi, ee... <gülüyor> bu arada kokoletalarımızla oturuyoruz da şu anda. <gülüyor> e, ben elde unutmuşum. Aa, benim evimde istiyor. <gülüyor> ya, ee, konu biraz sapıyor gibi oldu ama aynı yerde istiyor. Yani bu kıl meselesinde de neden tıraş oluyorsun cevabını bulmamız lazım. Bu neden tıraş oluyorsun cevabı eğer dürüst bir şekilde çıkarsa yani kendim için e, beğenilmek için bir erkek bulabilmek için ve benzeri. Bu cevapların hepsi başka yerlere gidiyor. Ama temelde insanın kendine yetebilirdiği ve kendiyi de barışıklığıyla da, da bir cevap teşkil edecek. Ben bunun peşindeyim. E keza ben tıraşı olmuyorum. Benim tıraşı olmak zorunluluğum yok toplumsal baskı anlamında. Ama da... koltuk altı konusunda mesela bir... Ama bunlar <gülüyor> sağlık hijyen temizlik tamam, mesela. Tamam okey. Dur şu bağlamıştım. Tamam ba bacak kıllarından bahsedin mesela. Bacak da anlıyorum keza ama... E, tamam. Evet. E ben genel olarak anlamıyorum. Ben çünkü doğal, yani... Tamam, mesela bir e, kadın o, evet. senin karşına böyle gelse, doğal... Evet, problem burada başlıyor. Ama mi? sen beni bu halinde de beğenmek, niye beğenmiyorsun deyip sana yüklense ona verebileceğim cevap yok diyorsun. Şöyle bir cevap var ama işte, yani. derim ki mesela, yani ben burada sana kadın olarak bakmıyorum, yani toplumsal bir kadın olarak bakmıyorum, bir e, partner olarak bakıyorum. Yani bir ilişkide bulunduğum insan bakıyorum. Okay. Bu bağlamda sen de benden bir şeyler isteyebilirsin. Misal. He. Ha, Rufat. Ben Ağırlık sen... taşımak gibi. E, sen... Hayır öyle değil. Ha, kesinlikle öyle değil. Lütfen burası <gülüyor> Hayır Rufat ben senin sakal kıllarını istemiyorum. Bacak kıllarını istemiyorum. Ben senin göğüs kıllarını istemiyorum. Diyebilirsin. Yine bir erkek olarak değil karşına ve bekle... partnerden beklenti okay, Ne bağlamdaysa. O yüzden ben kendimi böyle meşrulaştırarak rahatlatıyorum. Ama. Yersen. Evet. evet yersen. Yar mıyız bilmiyorum şu an. Düşünün bunu. Evet, ufak bir şarkı arasında siz de düşünün. <gülüyor> Ve bize yorum olarak bunları belirtin lütfen. For what I am All the world surrounds me And my feet Are on the ground I'm a very lonely man Doing what I can All the world astounds me And I think I understand That we're going To keep growing And see. When all the stars are falling down Into the sea and on the ground And angry voices carry on the wind A beam of light will fill your head And you'll remember what's been said By all the good men this world's ever known Another man is what you'll see looks like you and looks like me And yet somehow he will not feel the same His life got dumped in misery He doesn't think like you anymore Cause he can't see what you and I can see He will not feel the same. His life goes up in misery. He doesn't think like you and me, 'cause he can't see what you and I can see. I'm a melancholy man. That's what I. Surrounds me and my feet are on the ground I'm a very lovely light Doing what I want All the world astounds me and I feel I understand that we're going Merhaba ee, Kıl konusundan bahsediyorduk şarkı başlamadan önce bu kıl konusunda nasıl girdik Neanderterlerden bahsediyorduk ondan önce ve e, onların hani o dönemde kadın ve erkeğin nasıl olduğundan kadınların günümüzdeki şekliyle kendilerine bakıp bakmadıklarını bir soru işareti şeklinde bırakmıştık ondan biraz daha geriye gidersek aslında hani Darwin'in teorisine göre maymunlardan geliyoruz ya <gülüyor> Ya da maymunların belli bir familyasından diyelim. Hmm. Çünkü bazı insanlar alınıyor öyle deyince. Ee, şey, şimdi günümüzdeki erkek maymunlar kadın maymunlara <gülüyor> baktığımızda hani ruj süren bir kadın maymun veya e, kıllarını kesen, kesmek isteyen, yakan bir şekilde kadın maymunlar veya o familyadan hayvanlar var mı? Bilmiyorum. Bununla ilgili bir deney yapılmış mı bilmiyorum. Çünkü sigara içen maymun var, <gülüyor> e, para kullanan ve onu benimseyen bir deney yapılmış, yani öyle maymunlar var. Gerçi bizim zorumuz da yapılmış biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Aç bırakırız lan meczup. <gülüyor> para kazan, evine ekmek getir öyle. <gülüyor> evine muz getir. <gülüyor> Çok hani o değişim hangi noktada, evrim sürecinin hangi noktasında kadın işte kıllarını kesmeye Hı -hı. başlamış vesaire. Biz bilmiyoruz. Bilen varsa bizi, bizi bilgilendirebilir. Ee, bir de ateistlere şey sormak istiyorum ya, biz madem maymunlardan geldik, niye maymunlardan <gülüyor> şu an insan olmuyor? <gülüyor> Değil mi o 10 senede olabilmesi gereken Tabii. bir şey aslında? Arkadaşlar <gülüyor> tembel maymunlar vardı demek ki öyle bir şey... Bu, bu da doğal seleksiyon yani, ateistlere yine şeyin... Tabi doğal <gülüyor> seleksiyon dediğimiz. <gülüyor> Bu arada sen ne konuşurken mi yandın? Evet sen sıkıldın internette başka şeylere bakıyorsun <gülüyor> evet, yani. Zavap yapmaya başladım. Ekşi sözlükte takılıyorum biraz. Hani feminizm deyince ekşi kutsal bilgi kaynağımız ne diyor gibi. Mesela atıyorum zihinsel bir geliktir falan gibi. Çüş. <gülüyor> <gülüyor> feminizm de bastırıyor bu arada arkadaş. Atıyorum nezbiyenliğin ilk adımı. Frücütliğin bahanesi gibi bir takım muhteşem gözlemler kendini. Ya acaba bu ama nasıl insanlarla karşılaşmışlar ki böyle bir şey oluyor hani sonuçta ateşi olmayan yerden duman, duman çıkmaz gibi çok tehlikeli bir şey söyleyebilirim şu anda evet, ama hani bu, onu yazan insanın hayvanlığını bir kenara koyabilirsek bir şeyler yaşamış da bunu yazıyor aslında değil mi? Ya ateşi tek tarafa düşünmek lazım ya yani mesela kendisinde de bir ateş problemi yaşıyor olabilir yani ateşleyemiyorsa hayatta bir şeyleri Olabilir evet yani sonuçta bu İlişkilerdiklerimiz aslında beraber ve karşılıklı olarak bir Anne. Burada çekin, yüzüne bakılmayan kıskanç kadınların kendi savunma mekanizması diye aile bir Yok ya çok güzel. Kutsal bir, kutsal Mesela bilgisim. şey femen feminist bir grup mu? E, evet, evet. Yani Yoksa bu, kadın aktivistler mi sadece? E, yani, yani şöyle kadın aktivist olup feminist olmasın diye bir kural yok. Kesişme kümesinde bir yerde buluşuyor olabilir bunlar. Tamam, femen şey mi mesela? Feminist Femen, Feminist tabii. Yani <gülüyor> onun haricinde bu arada şeyde çok büyük problem. Mesela ben... Ya onlar güzel kadınlar da hepsi o yüzden. Femen, feminist diye sordum. Yakından takip ediyoruz. Bu arada güzel kadın derken benim şu an samimi görüyorsunuz, Siz kusura bakmayın. Benim burada bir resmim var. Aslında... <gülüyor> Senin resmin Benim resmen <gülüyor> çalışmam <gülüyor> var. Bir fotoğraf var. Ee, burada yüzlerce çıplak kadının bisiklet kullandığı bir e, eylem gününden kalma bir fotoğraf. Nasıl bir fotoğraf? Beğeniyor musun? Hiç dikkatimi çekmemişti biliyor musun yani bazı şeyler vardı. önünde durup içki içiyordun ama <gülüyor> Yok hiç dikkatimi çekmedi. Ya yani şöyle bir durum güzel arkadaşlar, güzel fotoğraf ve genelde bazı ilk gören arkadaşlarım ilk etapta ulan Rıfat kadın çıplak falan hemen koymuştu. Evet gibi bel altı hikaye oluyor. Halbuki bu e, kadınların e, benim bedenim benim kararım düşüncesiyle yaptıkları eylemlerden biri yani biz çıplak sokakta gezmek istersek gezeriz. Bunun sizde gisi yok. Rahat bırakın. Bizim bedenimiz, bizim özgürlüğümüz ve bizim bir elimiz bu. Ve keza bu biliyorsun Queen'in bir şarkısı var. I want to ride my bicycle. Evet. Yani o şarkı buna aslında ithafen konuş. Tabii tabii. Yani İlişme daha girdin. Evet. Yani ben bırakın bisikletimi kullanmak istiyorum. Rahat bırakın. Yani sadece bunu istiyorum of. demek istiyorum. Anladım. Bir şey vardı bir yere hatırlıyor musun? Duran adama karşı duran adam çıktı. <gülüyor> Gezi döneminde bir duran adam vardı ve evet. duran adama karşı duran adamlar vardı. Şimdi hmm. bu kadınların bu eylemine karşı olarak <gülüyor> bir sürü çirkin erkeğin aynı şekilde evet. şey yaptığı bir görüntüyü görmek ister miydik yani? Ya yani onu asmazdım buraya ben. <gülüyor> ya ya. Bak işte kendi çapında ufak bir şey yani sonuçta o Yok. arkadaşların olan kadınlar madınlar demesine kızmıştın ama öte yandan bir erke erkeklerde de asmıyorsun oraya o da güzel beynem olabilirmiş abi güzel beynem olabilirmiş ama şöyle bir şey var pişik olur da pişik hayır yani erkeklerin bunu yapma amacını haklı bulmadığım için koymazlar güzel bir kıvırma da <gülüyor> <gülüyor> ya burada şey var mesela geziden hava e, bayi saçtın e, arttırıyorum e, şöyle bir durum var biz abu sağ forumunda mesela ben bir olay yaşamıştım çok etkilenmiştim derinden. Ee, genel sohbetlere katılıyordum, evime yakın da biliyorsun. Evet. Ee, fakat konuşmadan dinliyordum. Hani millet ne düşünüyor, nasıl konuşuyor Çünkü o dönemde bir herkes de geldi. Pek yaşanmayan bir şey bizim için. Evet, evet. Ve ee, yansımaları da var şu anda. Tabii. Feminist arkadaşlar, bir grup yani hatırlamam grubu şu an. Ee, o yüzden cevap hakkı doğuramayacağım. Feminist arkadaşlar gelip konuşma yapmışlardı hani. Bir eylemden bahsedilerdi. Eylemde işte sadece kadınların yürüyeceği bir eylem olacak. Yani hani. Ve rica ediyorlardı bizden. Hani bu aralar eylemler beraber yapılıyor. Ama bu eylemleri siz gelmeyin. Biz kadınlar sadece bu bulmak için. Neye yönelik bir eylemdi bu? Neye karşı Neyi söyleyen? Neyi bağıran? E bu o dönemlerde işte e, kürtaj gibi konulara başbakanımız, o dönemin, dönemin evet. başbakanı e, çok fazla meraklıydı. E, evet. Bunlar istinaden bir eylem yapılacaktı. Böyle bir eylem yapıldı. O oramaydı. Ora o, o, evet. O, o eyleme dair durum. Tamam. E, ben de saflığımdan geldi ve yorgunluğundan mütevellit ee, kendimi tutamadım ve suayda bulundum. Dedim ki kendine hani bilmiyorum yani bu konuya vakıf değilim o yüzden cevap verirseniz sevinirim. Neden sadece kadınlar elime katılıyor hani biz erkekler niye katılamıyoruz hani bunu öğrenmek isterim dedim. Sormaz olaydım bu çünkü e, ciddi bir saldırı altında kaldım. Linç mi edildi? Evet psikolojik bir linç diyebiliriz. Çünkü ne gibi yani? Şöyle dedi, bir cevap geldi hani e, Hala bu sorular soran var. İnanamıyoruz ya. Gibi bir sert bir tepkiyle karşılaştım. Peki çok verimsiz ya. Çok verimsiz. Evet. Çünkü gerçekten ben. çok kibardım. Orada ve... o zaman kılardım. kendi içimde diye düşünüyorum. Evet yani... ben ya ben tabii yine şey yaptım hani dedim ki hani, bu sorumun kötü bir niyeti yok hani ve ters bir tavırla sormadım hani amacım öğrenmek. Yani bilgi dedim ki bu bilgiyi de yaşayalım Sormamak hani. Sormamak değil, öğrenmek gayesi. Değil mi? Aynen. Ee, şimdi şöyle bir durum oluşuyor işte hani burada ekşi sözlükte yazılan yorumlara işte nereden bunu bağlıyorum yani Bu tarz arkadaşlar karşılaşınca iddia ki işte burada hani öcü ve cadı haline çevirilme durumuna kalabiliyor insanlar çünkü e, Muhatap sorunu yaşıyoruz. Ama bu tabi sadece feminizmin sorunu değil bu genelde hani ...aktivist olan her arkadaşının yani solcu arkadaşları içinde geçerli... Yani yok. özellikle ülkemizde sol. Keza, evet. evet. Bu durumlarda böyle arkadaşlarla karşılaşınca... ...iddiayaki bir önyargımız oluşuyor bu kitlelere karşı. Ama tabii ki böyle bir şey yok. Bu genelleme çok büyük bir hata olur. Burada ben şey demeye çalışıyorum. Yani ben orada sonra devam ettim lafıma dedim ki... ...yani çünkü benim için... ...feminizm ya da diğer bütün mücadeleler... ...bir tarafın mücadelesi olursa zayıf kalır. Ve yalnızlaşır. Bu top eküm. Doğru. Ya çünkü o dönemde özellikle birlikten, beraberlikten, toplumun farklı kesimlerinin bir arada olmasından kaynaklı, güçlü bir şey oldu yani. Keza o, o durumda özellikle kadın erkek meselesinde kadını, kadına zarar en büyük erkekten geldiği için hani ciddi zarar erkekten geldiği için evet. e ben de o eylemin içerisinde şunu demiş oluyorum, bir mesaj taşımış oluyorum. Ben bir erkek olarak bu zararın bir parçası olmak istemiyorum. Ben erkek kadının ayrımını bu bağlamda yaşamıyorum ve bunun bir yandaşı değilim. O yüzden burada kadın ve erkek olarak beraber duruyoruz deyip bir mesaj taşımış oluyorsun. Neyse bunu cevap alamadım. Uzatmayalım lafın. Uzatmadan. Domates attılar galiba. Bayağı böyle evet. sonra azalarak bittim o mekanda. Servisçilerin numarasını döşedim ki adam fare şeklinde uzaklaşıyorsunuz diyorsunuz. Evet, Karikatürize bir şey değişti. Evet. ve en sonunda size şunu söyleyeyim ee, Samim Bey söyleyeyim özür dilerim ee, ekşi sözüten yine kökeni eziklik olan ilk dünya görüşü diye cahilce bir yorum daha. İlk dünya görüşü i̇lk gibi Kökeni. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşımız iddialı Evet. o da referans olarak da kendisini vermiş sanırsak. Referans götün <gülüyor> mü <gülüyor> yazmış? Bakınız Evet. <götüm. gülüyor> yani. Ne diyorsun Samim Bey bu? Eziklikle alakalı. Evet eziklik meselesine. Şimdi ezik kelimesinin kullanımı günümüzde şey argo e, evet biraz argo ve kendi anlamını oluşturmuş bir kelime hani hı hı. yoksa ezik dediğin şeyin belli bir baskı altında büzülüp küçülmüş ezilen mi desek ona biz daha çok ezikten ziyade ezilen daha doğru evet. ezilen daha doğru hı hı. E işte öyle olun ezilen dersen o zaman az önce de dediğimiz gibi bütün görüşler, şeyler bir baskının karşısında, bir, hmm. e, bir olaylar zincirinin devamında bir şey olarak, manifesto olarak veya bir karşı duruş olarak hmm. ortaya çıkıyor. Bu durumda kadınların ezilmesinden dolayı femizmin çıkmış olması gayet normal bir şey oluyor, neden sonuç ilişkisi oluyor yani. Ki böyle bir şey de var zaten. Hmm. Yani ben size şöyle düşünüyorum. E... Yani evet ezik değil de yani ezilen bir durum var ama hani biz ezildik de hay Allah biraz ses çıkartalımdan ziyade yani hakkını isteyen yani toplumda yerini, hakkını, eşitliğini isteyen insanların e, dile gelmesi diyebiliriz. Yani burada hani e, arkadaşın ama eziksin, ne konuştuğun gibi bir tavır sunmaktan çünkü dil bir şey belirliyor. Yani belirleyici oluyor yani. Tabi amma zaman... eziksin veya karı evet. falan ha. dediğimiz gibi. Eziksin deyince mesela biraz hani içinde abartı taşıyan bir dil oluyor yani hani ezikleyecek bir şey yok ya rahat ol ya ne var biz bizde biz oturuyoruz <gülüyor> burada durum oluyor. ama hani bundan ziyade nasıl sen e, atıyorum herkes oy kullanırken sen oy kullanma hakkın yoksa e, bir dakika ya bir şey diyecektim diye dile gelirsen burada keza kadın e, arkadaşlarımız da aynı şekilde dile gelmişler yani bu hani kendini ezik hissetmeden doğan bir şey olarak düşmemek lazım hakkın istemek istemekle ilgili bir şey bence Tabii ki ama işte o karşıdaki erkeğin, erkeklerin hı hı. kendini daha üstün görmesi, üstünlüğün şeyinin de hani Türkçe... Karşı olarak, Evet. Değil? Eziklik olabilir. Alçaklık veya evet. alçaklık kullanılmıyor. Yani alçaklığın başka bir anlam var. Hı hı. Genel olarak hani bir insanın yaptığı hareketle ilgili. Hı hı. Çok da bir şey değil yani. Sizi çok etkilemedi. Derinden evet. yaralamadık ya. Evet, şey yapamadı yani gayet normal bir... İlişkiler seslisi olarak. Mesela şey feminist çalışma içerisinde benim çok sevdiğim takti, yani, e, takdir kelimesi burada biraz abartı oluyor tabi ama Hoş karşıladığım ve işe yaradığını düşündüğüm, yani karşılık bulduğunu düşündüğüm diyeyim. Ezilenlerin tiyatrosu diye bir şey duydunuz mu mesela? Seslenen Bey. Ben öyle bir şey duymadım. İstiyorsan onu bir şarkı sonra araya girelim. Tabii Konuşamadım. Öyle. Bir şarkıdan sonra devam edelim. Hatıratırsanız yalnız lütfen. <gülüyor> tamam. Ezilenlerin tiyatrosundan bahsedeceğiz. Biz dinlemeye devam edin lütfen. Teşekkür since you'll go I said at home So that you've gone Evet. Müzik başlamadan önce izlenimlerin tiyatrosu kavramından hafifçe giriş yaptık. E, tiyatrocu bir kişilik olan Magrisop bu konuda paylaşacakları var bizimle sanıyorum. Buyurun. E, ya yani, Ezan'ın şöyle bağlayabiliriz. Augusto Bol diye Brezilyalı bir abimiz var. Augusto Bol. Evet Bol. Evet, yani, yanlış söylemiş olabilirim TV'de burada. Tamam. Eee diksiyonu görün. Kendisi e, bir fikirle geliyor. Diyor ki yani tiyatroda e, seyirciyi pasif kılmak, e, tamamen bir ilizyunu tekrarlamak ve seyirciyi uyutup e, olağan düzene uymak hatta uydurmak için bir destek atmaktır. E, Aslında bu... şeyi e, mantığını düşündüğün zaman oldukça makul kurabildiğin makul bir sistem ama sanıyorum ki yenilikçi... Tiyatro şeyinde bir... Hı -hı. Aslında değil. Çünkü Agustopo'dan önce bunu söyleyen abiler var. Yani okay. Tabii tabii. Brecht var, işte psikotor var falan. Bunlar politik tiyatrodan giren, evet. beslenen abiler. Şimdi burada çok derinlemesine girmeyeceğim. E, temel olarak bu saydığım isimler Aristocu e, zihniyete karşı. Aristocu Katarsis zihniyetine, boşaltım, rahatlama sistemine Aristo yani. niyet hakkında iki cümlelik bir... iki cümlelik. Aristo, katarsis diye bir kavram ortaya atıyor. Ee, katarsis kavramı tıpta rahatlama, boşaltım. Yani bir dini sıçmak anlamına geliyor. <gülüyor> ee, bunu ama sanatta, psikolojide insanın psikolojik olarak rahatlaması. Yani ne, bunu biz direkt bir örnek de açıklayalım isterseniz. Ee, Misal siz... E, işte bir... E, içinizde patronunuza karşı patronunuza karşı bir öfke var. Çünkü siz evet. haksız haksızlıkta bulunuyor. Ee, sonra siz gidiyorsunuz sinemaya bir şiddet filmi izliyorsunuz. Burada kırdı ve of ben nasıl vurdum nasıl kırdım diye gaza geliyorsunuz. Sinemadan çıkınca kollar <gülüyor> kollar <gülüyor> e, bir evet. kanatlanmış bir şekilde yürüyorsunuz. Evet, mesela PlayStation'da NBA oynarken smash basma. Ha ne şeyi... yani. evet, Rahatlayınca okay. da o patron olan şiddetini aslında oraya aktarmış oluyorsun ve bir ertesi okay. bir gün işe gittiğiniz zaman o şiddeti iş yerinde. Veya gece Dargeciden bu dargeciden sonra şekilde. Sonra. Evet. Yani bu rahatlamalar bizi pasifize ediyor diyor kendisi. Tamam. Evet bu yüzden de biz nasıl insanları seyirciden ziyade seyirci oyuncu şeklinde aktif hale getiririzin derdine düşüyor kendisi. Çok da güzel bir takım yöntemler geliştiriyor. İşte ben üç tane şimdi de sayın forum tiyatrosu, görünmez tiyatro, İngiliz tiyatrosu gibi bunun yöntemleri var. Ama bizi ilgilendiren şu an forum tiyatrosu. Tamam bu hani dinleyicilerimizin e, for, for further research kapsamında hı hı, evet. bir daha tekrarla istiyorsan. Forum tiyatrosu, tiyatrosu var, görünmez tiyatro var, imge tiyatrosu tamam, var. Tamam biz forum tiyatrosuyla ilgileneceğiz. Evet. Şimdi şöyle bu bahsettiğim yöntem e, genelde kendi memleketi olan Brezilya'ya başta olmak üzere Güney Amerika'da çok sık uyguladığı. Zaman zaman Afrika'ya falan bir takım yolculukları doluyor hatırladım kadarıyla ama... Temel olarak, <gülüyor> temel olarak e, Güney Amerika'da gerçekleştirdiği yöntemler. E, bu yöntemler arasında en çok işe yarayan e, kadınlar üzerinde yaptığı çalışma oluyor. E, neden olduğunu ayrıca bir düşünürüz, böyle konuşuyoruz bir adam beraber yani. Ama okay. nasıl olduğunu sana söyleyeyim? E, genelde Güney Amerika'da atarikil ağırlıklı bir ülke. E, Güney Amerika ülke değildi bir kıta. Şey kıta. <gülüyor> Teşekkür ederim ben için. Evet, ülkeymiş içerisinde hissettim bir an kendisini. Bir yosun Amerika kıtası Amerika gibi geliyor. Yani. Evet. evet. Güney Afrika ile karıştırdım bence bilinç altında. <gülüyor> evet. Bilinç altından okuduk. Ee, yani şu e, Güney Amerika kıtasında atar bir ağırlık tabi gösterdiği için kendini fakir ülkelerde, sosyal evet. komik olarak zayıf ülkelerde atar ki oturuyor tabi rahatça kendisine otur Buradan da Marksist feminizme bir selam çakalım. Ee, bu bağlamda da kadınlar bu hane içerisinde ve kamusal alan içerisinde, kamusal alanda yaşadıkları bu e, ezilme halini, baskılanma halini e, dışa vuramıyorlar. Dışa, okay. dışa vuramıyorlar. Ağustos'ta tamam. bu ola e, bu arkadaşlara şöyle çalışma var Yani siz bize e, bu yaşadığınız baskılanma anlarınızı bize gösterin. Nasıl anlar yaşıyorsunuz? İfade edin. Biz de bunu canlandıralım kendi aramızda yani. Peki bu noktada bir durduracağım ve bir şey soracağım. Belki erken bir soru ama hı hı. <gülüyor> sonuçta ne hani biz gün içerisinde veya hayatımızda baskı gördüğümüz bazı anların e, rahatlamasını başka aktivitelerde şey yapıyoruz dedik. Evet. Pasifize ediyor biz dedik hatta hı hı. ne diyeyim işte bir Burdukır'da da film, hı hı. E, gece 12'den sonra artı 18 aktiviteler, e, tabak kırmak evet. sonuçta bir ege kültürü galiba. Çıt evet, çıt çı <gülüyor> evet. Bunun gibi şeyler pasifize ediyor dedik. Evet. Ee, o zaman bu <gülüyor> Auguste Ball muydu Auguste Ball. Auguste Ball e, Tiyatro evet. vasıtasıyla pasifize ediyor kadınları desek çok saçma bir soru olur mu? Sonuçta erken bir soru olabilir. Ee, i̇şte dedim erken e, dedim erken ilk başta erken de, dedim. Evet, tamam. Erken. <gülüyor> ya şöyle şimdi bu... E, Şimdi Paulo bu adam Paulo Ferri diye bir arkadaşı var. Aslında gerçekten soyadını doğru okumadım eminim arkadaşlar beni Paulo Ferri mi? Evet, öyle. Tamam eliniz. E, bu arkadaşın ezanların pedagojisi diye bir e, fikri var. Ezanların pedagojisi Ezanların kitabında temel olarak bir cümle özetleyecek olacaksak o da kendi cümlesi zaten. Ezanların tek amacı bir gün ezan olmaktır. Böyle bir psikolojik bir yorumlama gitmiş. Yani toplumsal bağlamda tabii <Gülüyor> diyor bu yorumu. Eee günümüzde katılan miyoruz galiba. Ayrıca bir şey Ya yani günümüzde kasılmıyoruz. Şöyle düşünmek lazım. Yani e, dönüşüm yaşayan insanlar mesela sonradan görmedeyiz ya, ya da işte e, it, hani iş ortamında da bir ünvan verilince de askerlikte bir rütbeye gelince bir yerden sonra kendisine yapılanı yapmaya başlar ya genelleme yapıyoruz burada tabii ki. Ama bu insana kişiliğiyle alakalı olduğunu ben düşünüyorum tamamen. Sonuçta illaki yani, illaki, illaki. Evet. kesin tamam. illaki. Burada biz sadece hani e, bir Arkadaşımızın yorumunu okuyoruz. Okay, tamam. Evet. Şimdi e, bu bağlamda e, burada kadınlara şunu diyor: Siz e, nasıl baskılandığınızı bize anlatın, ama bunu anlatırken siz baskılayan unsuru birebir dönüştürme ve değiştirmeyi hani bize imaj olarak sunmayın. Bu sabit kalsın. Çünkü biz biz buna şu an dokunacak kılma değilsin. Ne demek bu? Yani seni baskılayan bir kocan var mesela. E bu kocanı şu parmak çıkartmasıyla değiştiremiyoruz. Hı hı. Tamam. Bu durumda biz o hane ortamında ne yaşandığını bir görelim. Neler farklı de senin tarafında ya da senin araçların, geliştirdiğin neler değiştirebileceğini, dönüştürebileceğini onları okuyalım. Ona gibi hareket planı ya da bir eylem durumu yaratalım diyor. Okay. Evet. Yani çünkü biz burada normalde ne yapıyoruz baskınlığımız zaman? Mesela gezide yaşadığımız birçok unsur çünkü biz birebir ilk defa o kadar bariz ee, ...bizim gibi insanlardan bahsediyorum yani nedir steril hayatlar yaşamış insanlar. Hı hı. İlk defa o kadar fazla maruz kaldık. Evet. Ee, biz ne yapıyoruz? Direkt muhataplarımıza birebir sözlü veya e, fiziksel saldırıda bulunma ihtiyacı hissediyoruz ilk etapta. Fiziksel so, saldırı derken? E, yani, taş atan arkadaşlarımızı da işte... E, ...mode of diye atan arkadaşlarımızı da burada alarak evet. söylüyorum tabii ki. Evet anladım. Tamam. Ya da e, dinsel saldırıda bulunan arkadaşlarımızı. Okay. Ama onlar da belli bir şey işte. Tabii yani kişilikle evet. alakalı kişi, bir durum hey, yani. Tabii kişilikle, i̇şte zaten burada kişilikle ilgili bir müdahale bulunuyoruz. Okey tamam. Evet. Yani ihtiyacın yoksa buna, ihtiyacın yok. Şimdi bu bağlamda ne diyorum? Ee, bu e, problem yaşayan diyor ki, biz bir dil atmamız lazım. Çünkü her şey dil nedir? Bir arkadaş diyordu ya, dil evrenimizin sınırlarıdır. Wittgenstein abimizi burada analım. Hmm. Ya yani bu bağlamda bu e, sınırı yaratan arkadaşlar diyor ki, dur. Biz sana başka bir sınır mümkün mü? Bu sınırı genişletmek mümkün mü? Ve bu sınırın içerisinde kendine yer ayarlayabilir misin? Ya da başkasının sınırında mı yaşıyorsun? O sınırdan çıkabilir misin? Gibi bir imaj dünyası yaratalım. Onu görelim, gözlemleyelim diyor abimiz. Evet. E bu sayede birçok e, işte yaptığı çalışmalarda birçok kadında rahatlama, açılma, kendisini ifade etmenin verdiği mutluluk ve bununla birlikte de alternatif dünyalar, evrenler, mücadele yaratabilen insan Atıyorum. Astral seyahat böyle gerçekleştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> e, astral seyahat. Hey geldiysen ne Kendi kendime vurayım. Yani böyle değil de daha ziyade çok konuyu dolandırmaya söylersek. Evet. E, kendini sıkışmış bir dünyada yalnızlaşan hisselen bireyler hı hı. geldi kapatmaya gidiyorlar. Yani çünkü nedir? Ha bu benim... kabullenmiş yani benim, benim kaderim. Evet. E, ve en fazla yapabileceğim şey bir e, rahatlama ortamında kocama küfretmek, dedikodusu yapmak. Ama gün aynı dünya geri dönmek. Hı hı. Ama sen evrenini başka insanların önünde açarsan eğer, o zaman başka evrenlerin de var olduğunu görebilme evet, şansı olur. Çünkü başkalarının gözleriyle bakıyorsun o zaman. Evet, evet. Başkalarının gözleriyle bakınca kendi dünyana, o zaman bir dakika ya. Aslında dünya buna ibaret değilmiş diyorsun, bir okumaya gidiyorsun. Bu da sana olanaklar açıyor aslında. Hı hı. Kafanın içinde. Evet. Zaten Ağustos abulum da bu kendi yaptığı bir yönteme e, güzel bir cümlede şeyi var özeti var tiyatro diyor ki e, bir devrim olmasa bile provasıdır diyor bu da güzel bir lafı. Peki Bir şey soracağım bu aktivitenin bir sonuç. Şeyi var mı? Bir gösterisi var mı? Çok sağlık bir soru sordum ama. Yok hani gösteri odaklı bir bu şey bir değil. Bu bir çalışma. Çalışma, çalışma. Okay. Anladım. Evet. Ya aslında böyle abilerimiz var, ee, abilerimiz, ablalarımız var. Ee, bir sonraki konuşmamızda aslında bu aktivist tiyatro adamlarından bahsederek belki e, programımızı böyle siz daha iyi bilirsiniz, hmm. soru ama hani aktivist insanlara adayıp bizde bir bağlamda. Tabii ki. Öneri. Öneri. Konuşur. Tamam canım şey aklımızda. Hiçbir yere kaçmıyor bu tecidat. Ee, bir ara verelim o zaman. Hı hı. Ondan sonra çeşitli konulardan konuşup belki kapatırız artık programı. Start to fall But I miss you most of all My darling When I of me Start to fall Evet az önce e, tiyatronun bir e, araç olarak kullanılması ile ilgili bir e, bilgilendirici bence oldukça da güzel bir konuşma yaptık. E, biraz daha gündeme gündem demesen de işte günümüze dönersek e, benim aklıma şey geldi. Bir Yasemin Yalçın gerçeği vardı bir dönem bizim <gülüyor> Levent Kırcıoğlu ile beraber televizyonlarımızı hani, televizyon izlediğimiz dönemlerde. E, ...severek takip ettiğimiz isimlerden biri ve e, İnce İnce Yasem programı vardı. Şey hatırlıyor musun? Bir i̇tilmişle kakılmış. Şey, yeah, maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ya orada mesela hani çok... Şimdi, bir ...televizyon var, bir sürü kişiye ulaşıyor. Dövülen, itilen, kakılan <gülüyor> yani baya teatral bir şekilde kakılan bir kadın var. Bir de onun şeyi var işte... ...odun. Hı -hı. Hiçbir boka yaramaz. Bir adam figürü var. Bir de onun içinde bu figürün karşısındaki kadın da ilginçti. Yani ee, tamam ezilen diyoruz ama bizim toplumumuz onu öyle izlemiyordu. Sen şu an sadece daha kedi içine bakıyorsun. Aslında bizim toplumumuz o kadının bir şekilde ee, nasıl bu söylenir? Çakal yöntemlerle her zaman bir cevabını verebilmesi. Yani erkeğe oyuna getirmesi. <gülüyor> yani, kadının çünkü öyle bir Yanı var yani. yani o, o, o sivri diliydi. Oyunlar yapar, oyunlar kıyar. Ama kırar. o bir e, komedi programı olduğu için hı hı, tamam. öyle olmuş olabilir mi o? Gerçek hayatta öyle oluyor mu sence? Yani. Zaten gerçek hayatta öyle olması ama Ya yani <gülüyor> söylem tamam. geliştirmek. <gülüyor> yani işte bu söylemde <gülüyor> şunu demiş oluyor yani işte kadın zaten bu oyunları daha fazla yapmaması için ara sıra dayağa da yayacak ki hani bu güvenli bir seviyede kalacak. Yoksa erkin evet. hayatını ayağını kaydırır gibi bir durum. Mesaj var. Ya aslında şöyle bir şey var ama bunu tabii kaç kişi analiz edebiliyor vesaire. Hı -hı. Bütün bu programı yazan, senaryoyu yazan işte Yasemin Yalçın. Evet. Yani o da bir kadın ve hani böyle bir şey oluşturmuş. Evet kendince oluşturmuş. biz de cevabımızı veriyoruz. Mesajı taşıyor tamamen öyle. Evet. evet. öyle şey var hani daha 2010'lara gelirsek. Hı -hı. Gülsabilsa gerçeği var. Hani onun şeydi Avrupa yakasını izlemiştim ama. Hı hı. Ondan sonrasını pek takip etmedim. Nasıl orada kadın yakışın? Ben çok takip edemedim maçısı. Biraz <gülüyor> orada, Ekonomi'sini e, Ya orada yok. da şey figürü vardı. İşte gene Görece Şeyremaz eee biraz hödük bir erkek tiplemesi vardı hatırlıyorsan. Ata Demir e. ha, abisi rolümdü, Abisi mi? miydi? Abisiydi, evet. Başka karakterler de vardı vesaire. Bu ha arada... evet şu an dediğiniz çok güzel Cananda özür dileriz seyircimiz için çünkü biz genelde caz dinliyoruz ve belgesel izliyoruz o yüzden <gülüyor> dizi kültürüne pek hakim değiliz. Fakat şey söyleyince aklıma geldi evet Gülse Bilsen, orada ekonomisine ekonomik özgürlüğünü kazanmış işin gücünde bir karakterdi. Evet. Abisi evet. ise işe yaramaz gibi bir karakterdi fakat aile abi tarafını genelde tutuyordu çünkü erkek olduğu için hani oğlumuz. <gülüyor> ee, o da ne yapsa ne etsa yarına mı doğru evet. bir biçimde. Evet. Doğru güzel evet. Böyle bir hikaye vardı. Hı hı. E, bu aslında gerçekten. Bunu peki şimdi iki tane kadından bahsettik. Hı hı. Böyle bir şey değinen dizi hatırlıyor musun mesela? Yani bir ikinci bar vardı bizim televizyondaki <gülüyor> dönemlerden. Tabii, şey e... Memory vardı. Memory Onlar hep işte başka konular. Evet. Yani i̇kinci bar. Çok sevdiğim dizi, bir Asmalı konak var mesela. Ben onu izlemedim. O ama çok sert mesela, altı toplum. Orada kadının evcilleştirme, evcilleştirme hali de vardı. Orada... Yani, Öyle miydi? Tabii, tabii. Yani Özcan Deniz karakterinin aşık olduğu karakter, e, kendinin yani uçarı, toplum için diyeyim, uçarı bir karakter olarak gösteriliyor. E, ama aşk işte. Aşk e, bir ha, şekilde şey uzlaşma gerektiriyor ama uzlaşma erkek yönünde genel olarak bir nevi geçiyordu yani, yani çünkü hane içerisinde kadın giriyor ve o saatten sonra da erkeğin vizyonunda gelişen bir hayat gibi bir şeydi. Bunun şey işte senaristi ve yönetmeni vesaire bunlar şey erkek mi? Ee, erkek miydi? O kadar hatırlamıyorum yalnız. Kadın bu... olsa bilirdik belki. Kadın olsa bilirdik. <gülüyor> <gülüyor> Tabii kadın makinist ve kadın senarist gibi şeyler olabilir. Ya hayır alt metinde bazı şeyler. Mesela şu diyor olabilir dinleyicilerimiz. <gülüyor> Alt metinde bazı şeyler düşünmüş oluyor mesela. Bazı şeyler de senin için işlemiş oluyor. Yani şunu demedim yani, aa bunu düşünmüş mü sen? Düşünmemiş olabilir. Ama bu şekilde bir düşünce biçimiyle yaklaştığı için böyle yazıyor olabilir. Evet. Böyle bir durumda. İkinci daha. dediğin daha baskın oluyor hı. genelde. ben yani belli amaçları oluyor olabilir ama sen onu kurguluyorsan hı hı. bir yapmacıklık içeriyor haliyle. Ama işte fark etmeden de olsa hayatın seni nasıl yönettiği ile alakalı. O zaman işte farkında olmadan bazı çıkarımlar ve evet, senaryoda bazı düzenlemeler yapıyorsundur muhtemelen. Farkında olmadan bu söylemi yeniden üretiyorsun. Ha, daha belki. akademik bir dille. Tabii, aynen. Söyledim. Hı -hı. Ya peki, bir de bu arada siyasetçilerimizin tabii kadına yaklaşımları çok önemli. Çünkü bizi temiz ediyorlar. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir şey vardı, ya, bir, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Ee, Simpsonlar'ın bir bölümünde bir, bir şey oluyor. Homer'la Bart var yanında, Lisa var yanında. Hı hı. Çok pardon, Lisa var yanında. Ee, Lisa böyle bir şey düşünüp, bir şey söylüyor. Homer da şunu diyor, senin bir vatandaş olarak düşünmene gerek yok. Ee, millet, milletvekili de değil onlarda, senatörler mi oluyor? Vekiller var. Hı hı. Vekillere biz oy veriyoruz ve onlar bizim yerimize düşünüp her şeyimize karar veriyorlar. O yüzden, sen böyle bir şey demen çok mantıksız diyor. Evet. Zılder <gülüyor> <gülüyor> Hamur'un ne düşündüğünü evet. bilmiyorum da. E... Ya mesela orada da işte Amerikan erkeğinin aslında bir şeyi var ya. Biraz konuyu tekrardan geriye götürdüm de. Evet. Gene ödük bir <gülüyor> erkek var. Marci kalkmasa da evet. aptal bir herif yani. Domuz pizolası yani. Nesi pardon şey yaptım. Estağfurullah. Yo yani şöyle o hülyecekilerimizden bahsediyorduk. Biz <gülüyor> temsil ediyorlar demiştik. Siyasetçilerimiz, siyasetçi. <gülüyor> ya siyasetçi arkadaşlarımızın e, burada kadına bir numune olarak tabii kendilerince barındırıyor olmaları mecliste. E, ve atıyorum oraya giren kadınların da o zor doğa şartlarında erkekleşmiş olmaları. E, ne yazık ki aslında hiçbir kadının orada barınmamış e, olması demek anlamına, geliyor, anlamına gidiyor. Yine maalesef sıfıra sıfır. <gülüyor> e, yapılan çıkar. sen şeyi hatırlatır mısın? Ben biraz hafızam kötü bu en son e, sözcüğü arkadaşımızın, Bülent Arac'ın e, isim vermesem acaba? Cevap hakkı duvar. Kendisi bağlanabilir haftaya. Bülent Aracan bir sözü vardı. Ara sıra kadına şiddet olabiliyor tabii bunlar gerçekleşiyor ama işte Ak mı oluyor, ne oluyordu? Ya işte bu büyüdüğün herhalde ortamla alakalı bir şey yani. Hı. Sonuçta adam böyle büyüdüyse, böyle gördüyse. İşte evet ama... E, bu, bunu duyuyor sonuçta... Kime konuştuğun çok önemli yani. İşte, kime evet. konuştuğun, bu sorumluluk i̇şte var. Bu, evet, şimdi Mesela? sen 70 milyona konuşuyorsun, yani belli bir kez dinlemese de. Hı hı. 70 milyona konuşuyorsun ve aslında bazı... ...aktivitelerin böyle diyerek şeyini alıyorsun. Meşrulaştırma şansı. boynunu alıyorsun. Yani Güneyn'in boynunu alıyorsun, evet. Anlayacak Yatacak yerin yok, diyelim <gülüyor> o zaman bunu yapan yani Evet, şiddetin meşrulaştırma halleri bu büyüklerimiz tarafından... ...oturuluyor, yansıtılıyor yani. Şok edici bir durum. Evet, maalesef diyelim. E, bilmiyorum, bu durumda... Yani aslında şöyle, ben bir hani sonuna doğru gidiyorsak yavaştan... Hı -hı. E, ...şunu demek istiyorum. Benim genel olarak görüşüm bir şey üzerine çok konu çok mu tekrar <gülüyor> bir şey üzerine çok konuşmaya başlayınca o konuda bir yarık yaratmaya başlıyorsun yani bir kara delik gibi bir şey <gülüyor> o, biraz, evet. o biraz yutmaya başlıyor yani yutuyor yutuyor yutuyor ve yutarken muhatapları da yutuyor yani ve sadece ortada konuşulan mevzu havada kalmaya başlıyor yani bir kad kadın erkek ayrımı üzerine gidersek kadın erkek ayrımını yaratırız gibi oluyor tabii ki bu çok ona bağlayacaktım hı, tam biliyor musun ya Nasıl? ben de hani biz şu an hani görüş olarak kan erkek eşitliğinden yana hı hı. olduğumuzu dile getiriyoruz ama niye ya yani biz niye böyle bir şey konuşuyoruz ki? O zaman aslında bir eylem çeşidi olarak şeyi de seçebilir aslında böyle bir şey yokmuş gibi davranır biz de çünkü oldukça garip ve seviyemiz olmayan hı hı. başka yaşamların başka insanların ürettiği ama bizim için bir şeyi olmayan bir geçerliliği olmayan şeyler ne olabilir böyle görüp onlar da zamanla öğrenecek, bunu konuşup gündemde tutup <gülüyor> ee, işte yeni durumlar yaratmanın da bir anlamı yok denilebilir sanki. Ya işte bir bir elem çeşidi mi? de böyle olabilir i̇şte aslında. Kafa çok karışıyor bu noktada çünkü ideal bir dünyada evet ama şimdi e, biz bunu konuşurken bir yandan cinayetler, tecavüzler, tacizler, e, dayaklar yaşanıyor. Öyle bir noktaya değindiniz. Evet öyle bir noktaya değindik. Acılı bir konu o yüzden bu konuya çok da girmeyebiliriz tabii ama yani bir yandan gerçeklik böyle bir şey. Böyle olunca da işte konuşsam bir türlü, konuşmasam başka bir türlü. E, sussam Sussam. gönül razı değil, söylesem neydi ya? Söylesem dinler misin? Ben? Hayır hayır. Bir şey bir şey, sussam gönül razı değil. E, Biz, e, Türk. Bir sonraki şarkımızı böyle çalsak da öyle hatırlasak mı acaba? <gülüyor> Yok ya, bu, bu sözü izleyicilerimiz tamamladı muhtemelen kafalarında. Biz şu an şey yapıyoruz, Sen hiç bu sözü duyuyormuş olmadan da çok... İlginç yani. değil, duydum da şu an hatırlayamıyorum. Çok güzel ha, bir o zaman. Evet. Anladım. Evet. O zaman yavaştan şey yapalım. Kapatalım programı. Benim e, host olarak ekleyeceğim bir iki bir şey var programın kendisiyle ilgili. E, genel olarak hani mimarlığın şey olduğunu düşünüyorum. Günümüzde özellikle. Türkiye'deki durumda özellikle. Biraz kendi içine kapanık ve bazı e, şeyleri tekrar tekrar konuştuğunu düşünür bir vaziyetteyim. Ve bu konuda soru işaretleri var kafamda. E, bulunduğum çevreyle de alakalı tabi bu. Ama biraz bu şeyden çıkıp dünyadaki farklı şeyler, farklı kavramlar üzerine konuşmak, düşünmek, bilgi sahibi olmak ve e, sizleri de bilgi sahibi yapmak istiyor konumundayım. Böyle bir görev benimsedim kendimi. Ve e, bir tiyatrocu. Diyeyim <gülüyor> tiyatro okumasa da kendisi tiyatrocu özü, şeyinde özünde bir insan. O zaman kuzenimle başladım böyle bir programa. Farklı konular konuşacağım. Konuşacağız. Farklı konularda insanları konuk etmeye çalışacağım. Umarım e, severek şey yaparsınız. Çok teşekkürler Rıfat. Ben çok teşekkür Biraz ederim. Biraz şey yaptın hani kendini şeyin önünde insanların önüne <gülüyor> Evet. <gülüyor> Özellikle evet. hassas bir konuda. Bunu konuşalım abi dedim. Evet, şu an hala terliyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada mimarlıkla ilgili de çok kısa bir şey söyleyeceğim. Söyle. Mimarlık cahili bir insan olarak. Yani mekanın algılanması ya da algı dayatması gerçekten çok belirleyici olabiliyor yani. Hani insanın neye önem vereceğine dair de hani doğal algısı bağlamında ya da barınma ve korunma anlamında. Yani ne kadar bu... Şehirde sıkıştıkça, evet. <gülüyor> Hadi kaçalım doğaya kafası hepimizde oturuyor tabii ki ilerki ama yani bu aslında bizim çok korktuğumuz gösteriyor yani. Ne mimarlık, ne mimarlık kay mimarlık yani bu hakim mimari hava, şu hakim mimari. Şöyle, hava. Güncel Türkiye'deki güncel, tabii, güncel, tabii, tabii, evet. güncel mimari durum Türkiye'deki bana aslında çok korkularımızın olduğunu gösteriyor çünkü hani. Hep bu izole, hep saklanma. Doğaya karşı bilinç altında gelişmiş korkular değil mi? Yani doğaya şey... karşı bilinç altında kork... Ben öyle görüyorum. Aslında şöyle düşünelim, genel olarak zaten korkan yaratıklarız. Ama hani ne yazık ki sığınacağımız kısmın doğa olabileceğini, doğadan faydalanacağımızı da ortak yaşayabileceğimizi unutup... ...bu böyle hani uzakta ne kadar kalalım, ne kadar... ...hem birbirimize sığınalım ama birbirimizi sevmeyelim, o yüzden birbirimizden saklanarak sığınalım gibi yakınlık halleri. <gülüyor> Çok kafa kreşmiş yani. Frank, Frank Lloyd Wright'ın bir sözü var, e, doğaya yakın olun, doğayı dinleyin, hı hı. E, doğadan örnek alın çünkü Türkçesini doğru yapmadım muhtemelen. Doğadan örnek alın, e, doğa sizi hiç yanıltmayacaktı diye bir şey var, lafı var. Evet. Böyle evet. bir şey, ek bir, ek bir söz söyleyebilirim, bir de şöyle bir şey diyeceğim, bir gözlem. E, şu an hakim olan inşaat anlayışının, ben mimarlık demiyorum inşat anlayışının şöyle bir şöyle bir şeyin yansıması bence. insanlık hani belli bir süre boyunca hatta o bir 50 sene öncesine kadar denk geliyor. Kış şartlarına veya aşırı sıcaklara karşı çözüm üretememiş. Hani ev hep soğumuş, sıcak suya erişimde zorluklar olmuş, işte tuvalet tesis altında zorluklar olmuş o yüzden dışarıya yapılmış vesaire vesaire bu noktada, yani şu an bulunduğumuz noktada eline geçirdiği teknolojik gelişmelerden dolayı elinde olan bazı şeyleri, bazı gücü, güçleri hunharca kullanır durumda olduğunu ben görüyorum. Ya yani bu tabii mimarlıktan ziyade, mimari bir durum yani yaratıyor. Yani tamam şu anki hâki durum bir mimarlık felsefesi yaratmıyor ama mimari bir durum yaratıyor. Yani felsefe buna... demeye bin şahit <gülüyor> yani Mimari bir durum yaratıyor dediğin gibi e... Neyse ben bu é konuya çok hakimim olduğum için girmiyorum yok, ama. Aslında çok şey söyledim, Ş doğru şeyden söyleyeyim. Şeyi yani. merak ediyorum yani ama her zaman bu böyle miydi? Değil yani, mimarlık'tan bahsediyoruz şu anda değilim. Şişin şişek çaktı kafama da. Evet, hakikaten. Söyle. Tamam o zaman bunu da başka bir <gülüyor> program alacak. <gülüyor> <gülüyor> başka bir program alacak bu konuda. İleri İl İl İl İl İl itelim ya. It Söylesen bitir. ya Sonuçta o halde mimarik insanın kendine yakışığına inşa etmesidir. <gülüyor> evet herkes kendine yakışığına inşa ediyor. Yakın zamanda da şey örnekleri var. Hmm. Teşekkürler. Beni evet. konuk ettiği için teşekkür ederim. Ne demek efendim. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.